وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلات وصلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den önceki insanlara ait anlatılan olaylara Kur'an kıssaları denir. Biz kıssa kelimesini hikaye diye tercüme ediyoruz Türkçe'ye ama hikayenin bir uyduruk tarafı zihnimizde var. O sebeple Kur'an kıssaları diyelim de Kur'an hikayeleri demeyelim istiyorum. Kur'an kıssaları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki döneme ait bilgilerin adıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine ait bilgilere siret denir. siretle kıssa arasında böyle bir fark vardır. Kur'an-ı Kerim'de ya peygamberler üzerinden bu kıssalar anlatılır, ya da belli sivri şahıslar üzerinden anlatılır. Karun'du, Firavun'du, Nemrut'tu veya semboller üzerinden anlatılır. İşte bir bahçedekilerin Allah'ın nimetine nankör ettikleri için bahçeleri nasıl helak oldu bunu anlatır Veya değerinin ya da ölçümünün ne olduğunu bilmediğimiz bazı olaylar anlatılır. Ama ala küllâh'ı Kur'ân-ı Kerim, Bugünkü insana dünkü insanı anlatır ve buna kıssa denir. Bu kıssalar Allahu Teala'nın Kitabı Kur'an-ı Kerim'in içindedir. Açıyorsunuz şurasında öyle bir kıssa çıkıyor. Bir peygamberi anlatıyor. Öbür tarafa geçiyorsunuz. Orada Kahru'nu, Firavunu, Nemrudu anlatıyor. Bunlar bu kitabın içinde konular olduklarına göre bu kitapta akide kitabı iman kitabı şeriat kitabı olduğuna göre bu Kur'an'daki kıssaların tamamı vahidir, müslümanın akidesidir müslümanın şeriatıdır müslümanın ahlakıdır aksi takdirde böyle düşünmeyenler yani Kur'an-ı Kerim'deki kıssaları Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelmiş macera zannedenler eksik bir Kur'an'a iman etmiş olurlar. Akidelerinde yani imanlarında eksiklik bulunur. Maazallah, maazallah. Bu bir iman tehdidi şüphesiz. Evvela demek ki Kur'an-ı Kerim'deki kıssaları vahyin yani Allah'ın Peygamberine gönderdiği mesajın bir parçası gibi görmek zorundayız. Daha aşağı çektiğimiz zaman hikayedir, kıssadır diye imanımızın düzeyini düşürürüz. Ama bu düzey düşürmesi, mesela Yusuf aleyhisselam kıssasına hikaye gözüyle bakan birisi 114 sureden bir tanesine böyle baktığı için 113 sureli bir Kur'an'a iman etmiş. Dolayısıyla Müslümanlığında 1 bölü 114 oranında sorun var demeyiz. Kökten kafir oldun deriz. Çünkü şu kitabın içinden tek bir kelimenin dahi şüpheyle bakılması insanın kafir yani Allah'a iman etmiyor yani cennete girmeyecek. Yani cehenneme ebedi girecek denmesi için yeterlidir. Hiç tartışılır bir şey değildir bu. Kıssalara bu gözle bakalım. Peki bu kıssalar Kur'an-ı Kerim'de neden var? Bu kitap dünyada neden varsa onun için var. Bu kitap neden var bu dünyada? İnsanlığın dünyasını ve ahiretini mutlu etmek için vardır. Bu kitabın gayesi odur, Kur'an'ımızın. İçindeki yüzlerce kıssa ayeti de bunun içindir. Şahısları, toplumları ve bütün alemi Allahu Teala'nın yarattığı gaye olan iyi insan olmaya sevk etmek içindir. Yani buradan şu çıkıyor. Biz Kur'an kıssalarıyla mümin, Salih insan yetiştirilir diyoruz. Eğer biz çocuğumuza abdesti, tahareti, orucu, hacci anlattık da Yusuf Aleyhisselam kıssasından ne ders geliyor bize? Nuh Aleyhisselam kıssasından bize ne ders çıkıyor? Anlatmadı isek kesinlikle eğitimi eksik bıraktık demektir. Çünkü bu kitap bir bütündür. İçinde yüzlerce ayetin yer aldığı kıssalar, insana verilmesi istenen mesajlardır. Bunu camide hocaların hikaye gibi anlatması bir şey değiştirmiyor. Bu bir eğitimdir. Yani biz bir insan yetiştirdik, kolu yok gibi olur. Gözü yok gibi olur eğer Nuh aleyhisselamı, Eyüp aleyhisselamı, İbrahim aleyhisselamı anlatamazsak. Çünkü bunlar aklımızı, fikrimizi, Düşüncemizi, ayakta duruş tarzımızı, hayattan ve olaylardan ibret alışımızı, eğitimimizi, ahlakımızı düzenleyen unsurlardır bu kısalar. Böylece Allahu Teala bize müminler, kenetlenmedikleri zaman kafirlere, kötülere karşı birlik olup onlara dik duruş tavrı sergileyemedikleri zaman, Allah'ın davasını yalnız bıraktıkları zaman başlarına neler geleceğini bu ayetlerden örneklendirerek anlatıyor Allahu Teala. Yoksa bunları şu şekilde, bu şekilde diye kurallar şeklinde de Allah bize anlatabilirdi. Mesela Yusuf aleyhisselam'dan bize 10 sahife Kur'an-ı Kerim'de anlatmazdı da evlatlarınız, babalarınız birbiriniz için fitnesiniz. Kardeşler de, abiler de çocuklar için, kardeşleri için fitnedir. Aman dikkat edin, birbirinizi kuyuya atabilirsiniz derdi. Ve bu 10 sahifelik bir sure değil de belki iki satırlık bir ayette biterdi. Allah için bu zor değildi. Ama Allah bunu hayatın içinden bir örnek olarak bize verdi. Belki de Allah bilir ya o olaylar bugün ümmeti Muhammed aile eğitimini, çocuk eğitimini anlasın. Siyasetin etkisini anlasın. Toplum nere gider serbest bırakarsan bunu anlasın diye Allah belki yaşattı Yusuf Aleyhisselam'a. Bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki bu bir eğitimdir. Bütün kıssalar Kur'an-ı Kerim'de eğitimdir. Hem şahıslar için, hem Müslüman toplum için, hem dünyaya vereceğimiz mesaj için. Elbette, dünyaya değil, kendi evine bile verecek mesajı olmayan bu sözü böyle düşünmeyebilir. Ama biz elhamdülillah, Kur'an'ımızın ne için elimizde olduğuna iyi inanan, buna asla tereddütle bakmayan bir, zihniyete sahip olduğumuz için Allah'ın rütu ve keremiyle inanıyoruz ki Kur'an'ımızda herhangi bir kıssa, Ashab-ı Kehf kıssası mesela nesil yetiştirmek içindir. Bunlar geçmişin tarihi olayları değildir. Bunlar Allah'ın keşke biz gözümüzle görseydik Ashab-ı Kiram'ı da izleseydik diyebileceğimiz kadar önemli gördüğü ve bize hissettirmek istediği, içimize sindirmek istediği olaylardır. Böyle bakarız, bundan böyle ders çıkarırız. İnşaallahu Teala da İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını dinleyerek sebat nasıl olur, Allah'a itimat nasıl olur anlarız, yaşarız. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه